Efendim içinde yaşadığımız hayat ve pek çok meşgale bizi durmadan dünyaya çağırıyor. Bazen insanın içinden inzivaya çekilmek, köylere kaçmak geliyor. Ne buyurursunuz? İnsanın kendisine ait bazı yanları itibariyle ve evet, çevresi itibariyle, ehli dünya itibariyle dünyaya çağrıldığı notalarda Hazreti Üstad'ın da ifade ettiği bir husustur yani. İnsanı çağıran, dünyaya davet eden, dahi çoktur, pek çoktur nefsi ve hevası, senin gibi işte arkadaşları, şeytan, dünyanın cazibedar güzellikleri, bedene ait bazı istekleri, cismaniyete ait bazı istekleri, bunlar hepsi insanı dünyaya çağırıyorlar. Bu arada bir tembihte bulunuyor. de insaf varsa diyor, ahirete çağıran az daha iyilere, davetçilere yardım etmek lazımdır diyor orada. Ortalarda. Demek ki bu insan için her zaman söz konusu. Yani insanın tabiatı bu tabiatında mündemiç olan bir kısım, duyu organları, zahir ve batın havası, bunlar hep insanı dünyaya çağırıyor, dünyanın cazi güzelliklerine çağırıyor. Dünya ile ukva arasında aslında bir ziddiyet olduğundan dolayı onlardan da alıkoyuyor denebilir buraya. Ama tabi işte dünyanın cazi güzelliği de biraz yakın olmasından, zaten dünya dünüvden geliyorsa şayet yakın olan demektir. Okub'a da bu işin akibeti hayatın akibetidir. Ukray ile mukabelesini ortaya koyacak olursak bu öteki demektir yani. Evet, yani biri sensin, senin yanındaki, öbürü de ötede bir şey demektir. Burada değil. Dolayısıyla yakınında bulduğun, yakınında gördüğün ve yakının tanıdığın bir şey o sana daha fazla tesir eder. Bir ölçüde büyüler seni. Büyülemek için bile yakında olmak lazım. Ya sizin bir parçanızın yakınında olması lazım veya sizin yakınızda olması lazım. Ya gözünüzün içine bakarak büyüleyecek veya bir afsun yapacak, nefesi gelip size ulaşacak veya vücudunuz, elbisenizden bilmem neredenizden bir parça ol. Ben anlamam büyüyü de duyuyorum yani öyle. Veya öyle bir şey alıp yapacak yani. Demek ki dünyanın afsun edebileceği bir atmosfer içinde bulunmuyoruz. O kadar yakınında duruyoruz dünyanın. Onun için ona dünya demiş. Aynı zamanda deni kelimesinden de geliyor bu. Aşağılık demektir. Öbürü ula olur. Belki o yüksek olur. Bu deni, o kökten de gelebilir. Dolayısıyla hem o kökten hem o kökten. Hem insana yakındır hem de çok deni bir yakındır yani. Şimdi bu konumda, bu durumda olan bir insan... Dünyanın maddi yanına, cazi dar güzelliklerine, dünyanın dünyaya bakan yanlarına çağrılabilir. Dünyanın bir yönüyle ahiret hesabını olan yanları da var. Esma-i Ilahi aynı darlık, bunu da nurlarda değişik yerlerde ifade ediyor. Dünyanın üç yüzü vardır diyor. Aynı zamanda ahiretin mezrası olması yanı vardır. Tekvini emirler mecmuası olması itibariyle bir kitaptır aynı zamanda okuma. Ve aynı zamanda onda Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini görerek bir meşher gibi müdahale etme yanı da vardır. Bir meşher nazarıyla bakabilirsiniz. Bir seyrangah nazarıyla bakabilirsiniz. Aynı zamanda Rabbinizi derin mürakabeyi alabileceğiniz bir koy nazarıyla da bakabilirsiniz. Bir seyahat gemisi nazarıyla da bakabilirsiniz. Çok yönleri var. Ve bu yönlerin hepsinden Cenab-ı Hakk'a yürüyebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar bu yanıyla dünya sizin için... Bir şey olabilir, bir süllem, bir nurani bir helezon olabilir. Sizi Allah'a yükseltebilir. Yani bu yanlarıyla mezun değil. Ama dünyanın bir diğer yanı var ki, Üstad'ın dediği o üç yandan bir yanı. O dünya, dünya cihetiyle dedi yani dünyaya bakar. Yani o yanıyla kesiftir, o yanıyla maddidir, o yanıyla cismanidir tamamen. Ve sizin cismaniyetinize bir şeyler anlatır. İşte bu açıdan Sizinle onun arasında bir irtibat var yani. Şöyle diyebiliriz. Böyle normal, kendinizi saldığınız zaman tabiatınızla dünya arasında her zaman bu uçmu olabilir. Burada antrepantikine bir mülazaya dikkat çekeyim. Çok defa tekrar ettim bunu. İnsanın dalalete sürüklenmesi, yoldan çıkması, şirazeden çıkması... Üç ihtimalden iki ihtimaldir. Doğruyu bulması, doğruya yürümesi, sonra doğruyla buluşması üç ihtimalden bir ihtimaldir. Şimdi insan dalalete düşerse, na'uzubillah, doğru yolda yürümese yamuk yumuk hareket ederse, dalalete gideceği bir muhakkaktır. İkincisi, iradesinin hakkını vermez, olduğu yerde durursa, atıl olursa yine dalalete gitme ihtimali vardır. Böyle iki ihtimalle dalalete sürüklenir. Bir şudur, iradesinin hakkını verme, kendini zorlama ve hidayete gitme. Bir ihtimalle hidayete gider ve bu ihtimali kullanmazsa şayet bu alternatifi kullanmazsa bu defa iki alternatifle o hafizanallah dalalete sürüklenir. Öyleyse yani insanın tabiatıyla daima uzlaşma içinde, uyuşma içinde olan dünyanın maddi ve cismani yanıdır. İnsan hiçbir şey yapmaz, iradesinin hakkını vermezse bu mevzuda insan aldanmış olur. Ağır basar, bu taraf ağır basar. Ama beri taraf da çok ciddi gayret ister yani. Bu tıpkı, bu yer kürenin cazibesinden, çekiminden sıyrılma, sürtünmeden sıyrılma, işte fezai ıtlakın bir yerine gitme veya atmosferin yüksek tabakalarına yükselme gibi zor bir şeydir. Burada enerji sarf etmek lazım. Yerde dururken enerji sarf etmeye lüzum yok. Bildiğiniz gibi ölüler bile yerde durabiliyorlar yani. Ölünce arz fırlatmıyor onları bir tarafa. Tutuyor, bağrına çekiyor, hatta kendine benzetiyor zamanla. Çürütüyor, ediyor, toprak yapıyor onu. Fakat, bu küreye ardından sıyrılmak için özel bir kısım donanıma ihtiyaç var yani. Hem sürtünmeden kurtulacağınız şekilde, hem çekimden sıyrılacağınız şekilde hem sizi yukarılara götürecek bir dinamonuzun bulunması şeklinde bazı şeylere ihtiyaç var. Aynen insanların manevi terakkileri için de aynı şeylere ihtiyaç var. Öyleyse onu kullanmayan insanlar dalalete düşerler, olduğu yerde kalanlar dalalete düşerler ve bir de dalalet yollarına girenler, dalalete sebebiyet verecek şeylere girenler yine dalalete düşebilirler. Öyleyse Dünyanın o cazibe esas güzel yanları vardır. Ahirete bakan yanları, Allah'a bakan yanları, belki de ahirete bakan yanı da Allah'a bak, resma ilahiye bakan yanları ve bize bir şey anlatan yanları, bir kitap gibi mana ifade eden yanları ama bunlar gayret ister. İradenin hakkını vermek ister. İradenin davasına bağlıdır biraz. Ancak o sayede insan kurtulabilir. Bu meselenin bir yanı, evvela yani onu bilmemiz lazım. Dünya ile münasebetimizi, uyuşmamızı ve o tarafın ağır basmasını bilmemiz lazım. Öbür taraf hususi gayret istiyor, cehd istiyor, sıçrama istiyor. Hazreti Ahmet Efendi gibi kanat takmak istiyor, uçmak istiyor. Yani Yoksa çarpılırız, çekime kapılırız ve sürtünme ile ezilebiliriz, preslenebiliriz. Şimdi bundan kurtulma yolu bazı insanların aklına gelir. Şimdiye kadar yapmışlar onları. Hani halvetiler gibi münzevi hayat yaşamışlar, bir mağaraya çekilmişler. Bu bir yönüyle insanın şahsi hayatı adına bir kurtuluş olabilir. Fakat bazen kurtuluş olabilir. Çünkü her zaman sizi Üstad Erek Dağı'nda mağaraya çekilmiş, bırakmamışlar. Şimdi bir yönüyle hayatını mağarada geçiriyor gibi böyle nezih, gayet kamilane, Allah'a müteveccih geçirmeye göre planlamasaydı hayatını, oradan alıp bu tarafa getirdiklerinde oradaki kıvamını koruyamazdı. Fakat mağaradan daha iyi koruyor hayatını. Çünkü orada aslında, yani karşınızda bir şey yok, sadece belki bedeninize yüklenen bir yük var. Kendisi onu itiraf ediyor. Bu yaşlık halinde, hastalıklı halinde bana mağarada yaşama zahmetini çektirmedi diyor. O has ve halis talebeleri içinde bakım, görümü onlara emanet. Burada hakayk-i maniye ve Kur'an'iye ait nurları neşrederek kalp inşirayı içinde nurani bir hayatı yaşadı bir yönüyle. Belki zindanlar oldu, takipler oldu, muhakemeler oldu, adliyeler oldu ama fakat bir yönüyle de huzur içindeydi o. O açıdan yani inzivayı seçenler, orada rahat arayanlar, manevi rahat arayan insanlar, her zaman unduklarını bulamayabilirlerdi. Bir bir de tamamen mücadele zeminini yok ettiklerinden dolayı terakillerine esas teşkil edebilecek zemberek olabilecek şeyi de yok etmiş oluyorlar. Mücadelesiz bir hayat oluyor. Şöyle de bakabilirsiniz buna. Yani immün sistemini bir geliştirebilecek bir kısım virüslerle tanışmadıklarından dolayı çok küçük bir virüs karşısında bunların her zaman yenilme ihtimalleri vardır. Menkibelerde olduğu gibi, geçen de bir arkadaşımız da anlattı ya, hani onun dağarcığından veyahut da çuvalından neyse hemen su damlıyor. Orada şehrin içine geldiğinde, şehrin o şatafatlı hayatı bağışlayan onu hemen sulandırıyor orada. Dolayısıyla damlamaya başlıyor o. Fakat öbürü o şehrin içinde olduğundan dolayı değişik virüslere karşı, vücut çok ciddi bir mukaveme sistemi geliştirmiş karşı koyabiliyor orada. Mağarada siz bu mukavemet sistemini geliştemezsiniz. Ne var ki tarihimizde bizim işte o halvetiler ve tasavvufta bazı tarikatlarda belli bir süre için inzivalar, seyri süluk ruhani'nin bir faslında çilleler filan, erbayinler, belki bir kaç Bunlar da hep inziva esas olmuş. Yani gözünü, kulağını, dilini, dudağını masivadan çekmiş bir insan tamamen onunla ciddi bir konsantrasyona veya ona ait şeylerle konsantrasyona geçmiş. Olgunlaşmış. Sonra tedricen onu dünyaya da alıştırmışlar. Öyle kıvamını korumuş. Bu da meselenin bir yani Bir diğer yanı şudur. İnsan sadece kendini kurtarmakla değil, aynı zamanda Kurtuluş adına çevresi için de bir şey vaat etmekle mükelleftir. Hatta bizim felsefemize göre çoklar öyle düşünür. Eğer kurtulmak istiyorsanız kurtulmanın yolu kurtarmadan geçer. Birlerini kurtarmaya kendine adamışsan Allah da seni kurtarır. Kurtar ki sen de kurtarılmış olasın. Dolayısıyla inzivada Kimseye bir şey anlatamazsın sen. Onun için esas kamil müminler halkın için hakla beraber olanlar demektir. Aziz Mahmut Huday Hazretleri de belki Üftade Hazretleri halvetiliğe karşı celvetiliği öne sürmüş. Her zaman her yerde o halvetiler olmuştur. Size bahsetmişimdir. Selimiye'nin şeyinde penceresinde cübbemi değiştirirken mi giriyordum oraya bazen? Orada bir süre vazettim. Veya hutbe okudum, vaaz ettim herhalde. Cübbemi değiştirirken, şu şeyler yazılıydı, onu bir kalbimizin şeylerinde de ifade etmiştim. Rahati fi kalveti ya ihveti! Kullama vecettu qawmen azharu aybi ve abdu zilleti. Ma vecettu sadiqan qattu vel vecettu rahati fi kalveti. Şimdi bu kaçıştır bence. Yani benim rahatım halvettedir. İşin doğrusu hiçbir zaman böyle candan, yakın bir yârı vefadar bulamadım. Bulduğum herkes benim ayıplarımla uğraştı. Ayıplarımı deşifre ettiler, beni rezil ettiler. Onun için bundan sonra kalp selametini, kafa selametini de halvette buldum deme. E i̇nsan işin doğrusu böyle sadece kendi rahatını düşünmek için böyle bir temperver olma, bir rahat perver olma mülazasına girmemeli. Bence hem kendinin terakkisi için hem de insanların selameti imaniye ve selameti kalbiyeleri için kendini biraz başkalarına hizmete de adamalıdır o. Bu aynı zamanda peygamberane Nizam Efendilerimizin ve hususiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yoludur, yöntemidir. Yani kendisi de ya Hira mağarasında veya Sevir mağarasında diyelim çekilirdi orada. Bir halvet yaşardı, hiç kimseye karışmazdı, kimse ona bir şey demezdi. Ama vazife ne olurdu o zaman? Kaldı ki Allah Celle Celalı değil mağarada durmasın. Herhalde mağarada dursaydı ona o zaman derdi ki Cenab-ı Hak ben şimdi uydurma bir Arapça diyeceğim. Ya ey gühäl mütagrı, uchrüç münel mağara ve tuh beynenat falan derdi yani. Neden, nereden çıkarıyorsun bunu? Çünkü Allah o yatarken diyor ki ya gühäl müzzem milo. Kümil leyla illa qalilan nassahu ev yunqus minhu qalilan ev zid alay ve rtil al-kur'ane tertila ya ayu al-mudessir kum fa'nzir wa rabbuk fakabbir wa siyabuk fatir diyor yani demek ki yatma bile yok sana. nasıl yatarsın diyor ve kalkmayı insanların içine girmeyi insanlara bir şey anlatmayı insanların elinden tutmayı peygamberlik vazifesi olarak onun gözünün önüne koyuyor sen bunu yapmakla mükellefsin ve bu vazifeyi yapmazsan bir yerde diyor. Ya yüce Resul bellik ma'un ile ikeme rabbik ve en lem tef'al fe ma ballaghta diyor. eğer bu mesajı Allah'ın sana verdiği yüklediği mesajı insanlara sunmazsan sen peygamberlik vazifesini yerine getirmiş olmazsın diyor. Ve burada çok zimli olarak konumundan kovulursun ifadesi var gibi zimli olarak. Bu açıdan insanı Allah Celle Celalü İhsan ettiği lütufları insanın elinden alır yani. Onun için mağaraya çekilemezsin sen, inziva yapamazsın. İnziva, o bakımdan inziva arzusunu bence mağaraya göndermeli, inziva arzusunu gömmeli. Burada halkın içinde bulunma, isteğini, iştiyakını şahlandırmalı, arkadaşlarla el ele tutunmalı. Yine Akif'e sığınalım biz. Allah'a dayanmalı, saye sarılmalı, hikmete ram olmalı. Efendim, Tevfik-e yol varsa budur diyor. Veya Hikmet-e yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol temeli. Allah bizi halkın içinde de korur. Korumadı mı yani itiraf eden? Evet, nice masiden, mesaviden, tabiatımızın o mevzudaki temayülleri ön alınmayacak kadar güçlü olduğunu hepiniz itiraf edersiniz. Neden misiniz? Aksini söylerseniz ki lafi vakı olur. Meşru dairede önünüze açılan o mevzuda isteklerinizin tatminiyle alakalı herhangi bir alternatif karşısında ben sizin bir tevakkuf yaşayacağınıza ihtimal vermiyorum. Nereden anladınız bunu? O mevzuda tevakkuf etmeyen arkadaşların tavırlarından anladım ben şimdiye kadar. Ve size değişik zamanlarda hep söyledim bunu. Bak, ne olduğunu itiraf etme mecburiyetindesin, yalan söylememen lazım. Yaşım benim altmış, yetmiş, gelmiş, gitmiş falan diyebilirsiniz. Fakat şimdi bile öyle bir meseleye karşı katibi tavır alma mülazası aklımın köşesinden geçirme. Anlıyor musunuz? Hiç düşünmeyebilirsin. Fakat tavır alma meselesine gelince katiyeme ve eden tabiata tavır almadır o. Kötü örnek olmadır o mesele. E aksi nedir bunun? Tabiatı itiraftır. İnkar etmeyelim onu. Bu açıdan ben esas temayüllerimizin o mevzaki azgınlığına dikkat çekiyorum. E biraz evvel bahsettiğim şeyler de onu gösteriyor yani. Dünya ile dünyanın o fani yanıyla azdırıcı yanıyla baştan çıkaran yanıyla bizim tabiatımız arasında çok ciddi bir uzlaşma var, anlaşma var yani, itilaf var bunlar arasında. Dolayısıyla insan hakikaten yani neden bazı insanlar dün sabah bahsettiği gibi neden günaha giriyor? İnsaflı düşündüğüm zaman ben öyle düşünmüyorum. İnsafsız düşündüğüm anlar var. Diyorum ki bir insan insansa, imandan da nasibini almışsa neden böyle apık sapık şeylere giriyor? Bu insafsız düşünme. İnsaflı düşünme de şöyle diyorum. Onu dünyaya hevası çağırıyor, hevesi çağırıyor, dünyanın cazibeler güzellikleri çağırıyor. Dünyayla bir yönüyle belki, havai nefsi, dünya ve o travurluk kurmuşlar. Yani müşterek bunlar. Ekanimi selase Şimdi o zaman şaşılacak şey şudur, bu insanlar önlerine gelen meniyata balıklamasına dalmaları lazım. Ben hayret ediyorum dalmıyorlar. Demek ki bir siyaneti ilahi var. Bak bu insaflı bakış. Allah koruyor. Daha açık diyeyim, hemen zinaya düşmüyorlar. Elhamdülillah o kadar, o iş içinde mütale edeceğimiz insan sayısı o kadar azdır ki, Hele sizin dünyanızda ben olabileceğini hiç ihtimal vermiyorum. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, keremiyle. Allah siyanet duyursun. Hırsızlık da yapabilirler. Görüyorsunuz niceleri baştan çıkıyor. Haram yiyebilirler yani. Son zamanlarda hortumlama diye bir şey çıktı yani. Ne türlü bir şey oluyor onu da bilemiyorum da ben fakat o kadar yaygın, o kadar şair ki çocuk çocuk bile hep biliyor bu meseleyi. Şimdi bütün bu yolların hepsiyle insan şaşırabilir, başı dönebilir. Fakat siyaneti ilahi, inayeti ilahi, himayeti ilahiyeyi, himayeyi ilahiyeyi görüyorsunuz yani. Cenab-ı Hak şaşırtmıyor, saptırmıyor, yoldan çıkarmıyor. Himaye ve vikaye buyuruyor. Biz bir kere daha o mevzuda isteklerimizi Rabbimize takdim edelim. Ne istiyoruz? Allahümme teke ve teke ve hifzeke ve teke ve vikaleteke ve vikayeteke ve teke ve riayeteke وَأَمْنَكَ وَأَمَانَكَ وَصَلُّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدْهِ نَمْحَمَّدٍ وَعَلَى وَسَحْبِي وَسَلِمَ Evet. Bir şey daha öğrendiniz. Benim bir insaflı düşünmem, bir de insafsız düşünmem. Fakat onların çerçevesini de öğrendiniz. Bir nam fedakarlık mülazasına bağlı baktığınız zaman yahu bu dava terk edilmez. Yani bunun için insan Kendini bile bence ayaklarının altına almalı, üzerinde raks etmeli. O mülaza, o mülaza ruhunuzu sardığı zaman işte orada öyle bir yanlışa girebilirsiniz. Oysa ki, siz istediğiniz zaman yine çıkıp kendi üzerinizde raks edin ama fakat rica ederim tabiatı da inkar etmeyin. Ve insanların bir kısım böyle yamuk yumuk yürümelerinden dolayı da onları sakın kınamayın, levh etmeyin. Bir mülazayla şunu dediğimi hatırlıyorum da, dedin mi siz deyin bana? Ramazani Şerif'te meredeyi şeytan, şeytanların azgınları yani, profesyonel diyebilirsiniz meredeyi, profesyoneller. İşliye işliye o mevzuda mümarese kesbetmişler. Yani şeytanların da yeni yaratılmış aptalları vardır. Bunlar şeytanlık mevzuunda henüz kesin mümarese etmemişlerdir. Fakat Hadis-i Şerif buyuruyor ki, merede şeytan yani profesyonel şeytanlar Ramazan'da zincire vurulurlar. E şimdi Ramazan'da zincire vuruldukları halde insanlar bazen kavga ediyor, oruç beyinlerine vuruyor, papuk sapuk konuşuyorlar falan. Hani bunlardan hep şikayet edilmiştir. Belki bana da geldi. Ben onların öyle kavga etmelerine hayret etmiyorum yani. Tacübüme giden şey Allah'ın Essavmuli ve en -E bir buyurduğu bir ibadettir oruç. Oruç bana ait, bana mahsus. Benim dediğim bir ibadettir. Mükafatını ben veririm onu. Meleklerim de lütfen yazmaya kalkışmasınlar onun. Sevabını ben veririm. Şimdi bu öyle bir ibadet ki sizin ebedi hasınız şeytanları çıldırtır bu. Yine kazandılar der yani. Delirir, üzerinize gelir. Böyle hakikaten tecessüm eder, karşınıza çıkar. Sizi alır bir yere götürür burada. Şimdi oysa ki Ramazan-ı hiç öyle alınıp bir yere götürülen insan yok. Çıldıran insan yok. Demek ki insanın üzerine Allah Celle Celaluhu zincire vuruyor, onları göndermiyor. Kavgasız, nizasız, gürültüsüz o insanlar. Çok küçük şeylerle belki o nefsaniyeti atlattıkları bir oruç tutabiliyorlar. Bu aynı mülahazayı ben Haç'ta da yaşadım. İbadeti külliyedir oradaki. Yani her ferdin ibadeti Oraya ne kadar insan iştirak etmişse umumunun ibadeti kadar bir ibadet olur. Yani Arafat'ta kalkan eller hepsi diğer orada ferden ferde her mümin için kalkmış olur. Çok önemli bir şeydir. Ve bazı müşahedelere binağını arz ediyorum. Orada hacıların, haçlar hiçbiri makbul olmayabilir. Fakat iki tanesinin orada hacı makbulsa Allah diğerlerini onlara bağışlar. Müşahede edilmiş bir şeydir bu. Birisinin müşahedesi. Fakat sizin arkadaşınızın değil. Şimdi böyle külliyet kesvetmiş bir ibadet, meleklerin ibadeti gibi kıymetli bir ibadet, burada şeytan çıldırması lazım ve insanları çıldırtması lazım. Tavafta küçük şeylere siz rastlıyorsunuz hakikaten. Dirsek vuruyorlar, ayağınıza basıyorlar, dikkatsiz davranıyorlar. Fakat bu işler bu işlerden daha büyük şeyler olmalı ben. Öyle bekliyorum orada. Yani insanlar gelirken, bu üniversitelerde olduğu gibi, satırla gelmeliler, bıçakla gelmeliler, döner bıçağıyla gelmeliler orada. Tavafta birisi böyle yürüyünce ona bıçak saplamalar, ürünü delmeliler, öldürmeliler. Çünkü öyle bir ibadet ki insanlar orada Kabe'nin etrafında dönerken, cennete yükseliyorlar. Ey ölü olmadığına göre demek ki Cenab-ı Hak açıktan açığa himaye buyuruyor, siyanet buyuruyor. Çünkü çok önemli şeyler. Cennet kazanıyorsunuz. Ebediyet kazanıyorsunuz. Cemalullah'a davetiyeler çıkarıyorsunuz orada. Bir de meseleye böyle bakma var. Ve bunlar meselenin insafla bakılan yüzü itibariyledir. İnsafsız bakarsanız, orada işte size bir dirsek vurdular. Onu hemen sorgularsınız. Niye? Ayağınıza bastılar. Orada insanların hukukuna çok sizin arzuladığınız ölçüleri ayet etmediler. Bunları sorgularsınız. Bu da insafsız Kafanızı mı karıştırdım yani böyle kendi dualizmimi anlatırken Auzubillahi min şeyatinil insi vel cin ve nefsin lamare